Böyledir diye bencil midir? Kendi ordamınca kuşkusuz. Ama burada da anlaşmak gerek. Kimileri yaşamak için yaratılmıştır. Kimileri de sevmek için. Hiç değilse Don Juan seve seve söylerdi bunu. Ama onun seçebileceği türden kestirme bir biçimde yapardı bunu. Çünkü burada sözü edilen aşk durasızlık düşleriyle bezenmiştir. Bütün tutku uzmanları söylüyor bize. Durasız aşk ancak engellerle karşılaşılırsa doğar. Çarpışmasız tutku yoktur pek. Böyle bir aşk ancak ölüm denen son çelişkide son bulabilir. Ya vardır olmadı ya hiç. Burada birçok intihar biçimleri vardır. Bunlardan biri de kendini tümüyle verme ve kendi şansını unutmadır. Bunun coşturucu olabileceğini... Bir başkası kadar Don Juan da bilir ama önemli olanın bu olmadığını bilen ender kişilerden biridir. Şunu da o kadar iyi bilir. Büyük bir aşkın etkisiyle her türlü kişisel yaşama sırt çevirenler belki de zenginleşirler ama aşklarının seçtiği kimseleri hiç kuşkusuz yoksullaştırırlar. Bir annenin, tutkulu bir kadının yüreği kurudur ister istemez. Çünkü dünyaya sırt çevirmiştir. Bir tek duygu, bir tek varlık, bir tek yüz ama bir şey kemirilmiştir. Don Juan'a yön veren başka bir aşktır. Bu aşk da kurtarıcıdır. Kendisiyle birlikte dünyanın bütün yüzlerini de getirir. Titremesi geçici olduğunu bilmesinden ileri gelir. Don Juan hiç olmayı seçmiştir. Onun için açık görmek söz konusudur. Bizi bazı varlıklara bağlayan şeye aşk dememiz, kitapların, söylencelerin kafamıza soktuğu ortak bir görüşe dayanmamızdandır ancak. Ama beni aşkta yalnızca bir varlığa bağlayan şu istek, sevgi ve zeka karışımını görüyorum. Bu birleşim bir başkası için aynı değildir. Bütün bu deneyleri aynı adla karşılaşmaya hakkım yok. Bu durum aynı davranışlarla yürütülmelerini önler. Burada da uyumsuz insan birleştiremeyeceğini çoğaltır. Böylece en azından kendisine yaklaşanları kurtardığı kadar kendini de kurtaran yeni bir var olma biçimi bulur. Aynı zamanda hem gelici hem de tek olduğunu bilen aşk cömert aşktır ancak. Don Juan, Don Juan için yaşamın demeti bütün bu ölümler ve yeniden doğuşlardır. Onun verme ve yaşatma biçimi budur. Burada bencillikten söz edilebilir mi? Yargıyı başkalarına bırakıyorum. Burada Don Juan'ın ille de cezalandırılmasını isteyenleri düşünüyorum. Yalnız bir başka yaşamda değil. Bu yaşamda da cezalandırılmasını isteyenleri, kocamış Don Juan üzerindeki bütün o masalları, söylenceleri, gülüşleri düşünüyorum. Ama Don Juan önceden hazırdır buna. Bilinçli bir insan için yaşlılıkta da, yaşlılık belirtilerinde de şaşılacak bir şey yoktur. Ancak bunun korkunçluğunu kendi kendinden gizlemediği ölçüde bilinçlidir. Atina'da kocamışlara ayrılmış bir tapınak vardı. Buraya çocuklar götürülürdü. Don Juan'la gelince kendisine ne kadar gülünürse yüzü de o kadar iyi belirlenir. Bu bakımdan da romantiklerin kendisine verdikleri yüzü yatsır. Bu kıvranan, bu yürek parçalayıcı Don Juan'a hiç kimse gülmek istemez. Acınır kendisine. Tanrı da bağışlayacak mıdır? Ama durum bu değildir. Don Juan'ın seçtiği evrende gülünçlük de vardır. Cezalandırılmayı da doğal bulurdu o. Oyunun kuralıdır bu. Oyunun kuralını bütünüyle benimsemiş olması da onun cömertliğinin ta kendisidir. Ama haklı olduğunu, cezanın söz konusu olamayacağını bilir. Yazgı bir ceza değildir. Onun suçu budur. Ölümsüzden yana olan insanların neden onu cezalandırmasını istedikleri anlaşılıyor. Onların bütün öğrettiklerini yatsıyan, düşlere kapılmayan bir bilime erişmiştir. Sevmek ve sahip olmak, fethetmek ve tüketmek, işte onun tanıma biçimi. Aşk eylemine tanımak diyen kutsal kitabın o gözde sözü pek anlamlı. Onların bilmediği ölçüde en büyük düşmanlarıdır. Bir eski tarihçi, gerçek durun doğuşu dolayısıyla cezalandırılmayan Don Juan'ın Juan aşırılıklarına, dinsizliklerine son vermek isteyen Fransiskenlerce öldürüldüğünü anlatır. Sonradan gökyüzünün onu yıldırımla vurduğunu yaymışlardır. Bu garip sonun kanıtını hiç kimse göstermedi. Tersini de tanıtlamadı hiç kimse. Ama bunun gerçeğe benzeyip benzemediğini düşünmeden mantığa uygun olduğunu söyleyebilirim. Burada yalnız doğuş terimini almak ve sözcükler üzerinde oynamak istiyorum. Yaşamak sağlıyordu suçsuzluğunu. Şimdi bir söylence niteliği taşıyan bir suçluluğu yalnızca ölümden almıştır o. Bu taştan şövalyenin düşünmeyi göze, göze almış kan ile cesareti cezalandırmak için yaratılmış heykelin başka ne anlamı olabilir? Ölümsüz aklın, düzenin, evrensel ahlakın bütün güçleri, kızabilen bir tanrının bütün yabancı büyüklüğü onda özetlenir. Bu kocaman, bu ruhsuz taş, Don Juan'ın her zaman yatsıdığı güçleri simgeler yalnızca. Şövalyenin görevi burada biter. Yıldırımla gök gürültüsü, çağrıldıkları yapmacık gökyüzüne dönebilirler. Gerçek trajediye onların dışında oynanır. Hayır... Taçtan bir el altında ölmemiştir Don Juan, masalsı meydan okuyuşa, var olmayan bir tanrıyı kışkırtan sağlam insanın bu çılgın gülüşüne seve seve inanıyorum. Ama her şeyden önce de Don Juan'ın Anna'nın evinde beklediği gece şövalyenin gelmediğini, vakit gece yarısına gelince de dinsizin haklı çıkanların korkunç hüznünü duyduğuna inanıyorum. O, onun son olarak bir manastıra kapandığını anlatan yaşam öyküsüne daha da gönülden inanıyorum. Öykünün eğitici yanı gerçeğe benzer sayılabileceğinden değil, Tanrı'dan ne diye sığmak isteyecekti? Daha çok tümden uyumsuzlukla yoğrulmuş bir yaşamın mantığa uygun sonunu, yarınsız sevinçlere dönük bir ömrün yabansı yoksunluğunu belirtiyor bu. Ergi burada kesişlik biter. Bunların aynı yoksulluğun iki olabileceklerini anlamak gerek. Daha tüyler ürpertici bir görüntü beklenebilir mi? Bedeninin ihanetine uğrayan, sonunu beklerken tapmadığı bu tanrıyla karşı karşıya, yaşama hizmet ettiği gibi ona da hizmet ederek, boşluk önüne diz sökmüş, kollarını derinlikten yoksun olduğunu bildiği inandırma gücünden yoksun göğe doğru uzatarak, güldürünün son noktasına ulaşan adamın görüntüsü. Donja'nı bir tepe üstünde, ıssız İspanyol manastırlarının bir hücresi içinde görüyorum. Baktığı bir şey varsa, bunlar uçup gitmiş aşklarının gölgeleri değil. Belki de İspanya'nın sessiz bir ovasıdır. Kendine benzer bulduğu, görkemli, ruhsuz topraktır. Evet, işte bu parıl parıl ve hüzünlü görüntüde durmalı. Sonuncu son, beklenen ama hiç istenmeyen sonuncu son... Küçümsenecek bir şeydir. Oyun Gösteri, kralın bilincini bu tuzakta yakalayacağım işte, der Hamlet. Yakalamak tam yerinde. Çünkü bilinç çabucak gider ya da kıvrılıverir. Onu havada, kendi kendisine kaçamak bir göz attığı o ölçülmez anda yakalamak gerekir. Günü gününe yaşayan insan oyalanmayı pek sevmez. Her şey onu sıkıştırır tersine. Aynı zamanda da hiçbir şey kendi kendinden fazla ilgilendirmez onu. Hele ileride ne olabileceği konusunda. Teot tiyatrodan, gösteriden hoşlanması bundandır. Birçok yazgılar sunulur kendisine. Bunların acılığının acısını çekmeden şiirini alır. Hiç değilse orada bilinçsiz insanı tanırız. Ne olduğu bilinmeyen bir umuda doğru koşar durur. Uyumsuz insan onun bittiği yerde, aklın oyuna hayran olmayı bırakarak onun derinliğine girmek istediği yerde başlar. Bütün bu yaşamlara girmek, onları çeşitlilikleri içinde duymak, tam anlamıyla onları oynamaktır. Oyuncuların Genellikle bu tarife uyduklarını, uyumsuz insanlar olduklarını söylemiyorum. Yalnızca yazgılarının açık görüşlü bir yüreği çekebilecek uyumsuz bir yazgı olduğunu söylüyorum. Bundan sonra söyleyeceklerimin ters anlaşılmaması için bunu belirtmem gerekli. Oyuncu geçici olanın alanında egemendir. Biliriz, ünlü ünlerin en gelip geçicisi onun ünüdür. Konuşmalarda böyle söylenir hiç değilse. Ama bütün ünler geçicidir. Sirius'un görüşüne göre Göten'in yapıtları bin yıla kadar toza dönüşecek, adı da unutulacaktır. Belki de birkaç arkeolog çağımızdan izleri arayacaktır. Bu düşünce her zaman öğretici olmuştur. İyice düşünülürse bu görüş çırpınmalarımızı ilgisizlikle, ilgisizlikte bulduğumuz derin soyluluğa indirger. Her şeyden önce de uğraşılarımız en kesin olana, yani dolaysıza doğru yönelir. Bütün ünlü ünler içinde bizi en az aldatanı kendi kendini yaşayan ündür. Öyleyse oyuncu sayılmaz ünü kendini kendini adayıp kendini duyanı seçmiştir. Her şeyin günün birinde öleceğinden en iyi sonucu çıkaran odur. Bir oyuncu ya başarır ya başaramaz. Bir yazar değeri bilinmese bile bir umut besler. Ne olduğuna yapıtlarının tanıklık edeceklerini tasarlar. Oyuncu fazla fazla fotoğrafını bırakacaktır bize. Kendisini oluşturan şeylerin hiçbiri, devinimleri ve susuşları, kesik soluğu ve aşk soluğu bize kadar gelmeyecektir. Onun için tanınmamış olmak, oynamamaktır. Oynamamak ise canlandıracağı ya da dirilteceği bütün varlıklarla birlikte Yüz kez ölmektir. Yaratımların en geçicisi üzerine kurulmuş bir ürünü geçici bulmakta şaşılacak ne var? Aygo ya da Aykeste, Fedre ya da Glokester olmak için üç saati vardır oyuncunun. Bu kısa aralıkta onları 50 metrekarelik bir alan üzerinde doğurtur ve öldürür. Uyumsuz hiçbir zaman bu kadar iyi, bu kadar da uzun süre örneklenmemiştir. Duvarlar arasında birkaç saatliğine gelişip biten bu olağanüstü yaşamlar, bu tek ve tam yazgılar için bundan daha aydınlatıcı bir örnek beklenebilir mi? Sahneden çıktı mı için... Sigismond hiçbir şey değildir artık. İki saat sonra lokantada yemek yediği görülür. Belki de yaşam o zaman bir düştür. Ama Sigismund'dan sonra bir başkası gelir. Kararsızlık içinde acı çeken kahramanın yerini, öcünü aldıktan sonra kükreyen kahraman alır. Böylece yüzyılları, tinsel varlıkları dolaşmakla, kendinde insanı olabileceği ve olduğu gibi yansıtmakla, yolcu dediğimiz şu öbür uyumsuz kişiye yetişir oyuncu. Onun gibi bir şeyi tüketir durmadan dolaşır. Zamanın yolcusudur. Nicelik ahlakı bir besi bulabilseydi, bu eşsiz sahne üzerinde bulurdu. Oyuncu bu kişilerden ne ölçüde yararlanır? Bunu söylemek güç. Ama önemli olan bu değil. Bu yeri doldurulmaz yaşamlarla hangi noktaya kadar birleştiğini bilmek söz konusudur yalnız. Gerçekten de onları kendinde taşıdığı, doğdukları zamanı ve uzamı azıcık açtıkları olur. Artık eski kimliğinden kolayca ayrılamayan oyuncuya eşlik ederler. Oyuncunun bardağını alırken kupasını kaldıran Hamlet'in devinimini yeniden bulduğu olur. Hayır, onu yaşattığı varlıklardan ayıran uzaklık o kadar fazla değildir. O zaman her ay ya da her gün şu çok verimli gerçeği, bir insanın olmak istediğiyle olduğu arasında sınır bulunmadığını bol bol ortaya koyar. Öyle görünmek, öyle olmayı ne dereceye kadar gerçekleştirir? O her zaman daha iyi canlandırmaya çalışan kişi bunu tanıtlar. Çünkü tümüyle yalandan yapmak, kendi yaşamı olmayan yaşamların elden geldiğince ilerilerine gitmek onun sanatıdır. Çabanın sonunda iç çağrısı aydınlanır. Bütün yüreğiyle hiçbir şey olmamaya ya da birçok olmaya çalışmak. Kahramanını yaratması için kendisine verilen süre ne kadar darsa, yeteneği de o kadar sorunludur. Üç saat içinde, bugün kendisinin olan yüzle ölecekti olağan dışı yazgıyı, üç saat içinde duyması ve göstermesi gerektir. Kendini yeniden bulmak üzere yitip gitmek denir buna. Bu üç saat içinde, salondaki adamın dolaşmak için bütün ömrünü harcadığı bu çıkışsız yolun sonuna dek gider. Geçiciyi oynayandır oyuncu, ancak görünüş alanında çalışır, ancak görünüş alanında kusursuzlaşır. Tiyatronun koşulu yüreğin yalnızca devinimlerde ve bedende ya da bedenin sesi olduğu kadar ruhun sesi olan sesle belirtilmesi ve anlatılmasıdır. Bu sanatın yasası her şeyin büyütülmesini ve etin diline çevrilmesini ister. Sahne üzerinde nasıl sevilirse öyle sevmek, yüreğin o yeri doldurulmaz sesini kullanmak, uzun uzun seyreder gibi bakmak gerekseydi, dilimiz şifreli bir dil olarak kalırdı. Burada sessizlikler de işitilmelidir. Aşk sesini yükseltir, kımıltısızlık bile gösteri olur. Her şeyden önce beden egemendir. Öyle her şey oyunsu olamaz. Haksız olarak derden düşürülen bu sözlük, bütün bir bütün bir estetiği, bütün bir ahlakı kapsar. Bir insan yaşamının yarısı söylenmeyeni anlamakla, başını çevirmekle, susmakla geçer. Oyuncu burada hakkı olmayan yere girendir. Bu zincirlenmiş ruhun tılsımını bozar, tutkular en sonunda sahneye atılırlar, bütün devinimlerde konuşurlar, yalnız haykırışlarla yaşarlar. Böylece oyuncu kişilerini göstermek için onları çizer ya da yontar, imgesel biçimlerinin içine akar, gölgelerine kanını verir. Söylemek bile fazla, büyük tiyatrodan oyuncuya tümüyle bedensel yazgısını doldurma fırsatını veren tiyatrodan söz ediyorum. Shakespeare'e bakın. Bu büyük devinim tiyatrosunda oyunu yöneten şey bedenin kudurganlıklarıdır. Her şeyi bunlar açıklar. Bunlar olmasa her şey yıkılırdı. Cordelia'yı sürgüne gönderen, Edgar'ı mahkum eden sert davranış olmasa, Kral Lear çılgınlığın randevusuna hiçbir zaman gitmezdi. O zaman bu tiyatronun Bunaklık burcu altında geçmesi yerindedir. Ruhlar cinlere ve sarabantlarına bırakılmıştır. En azından dört deli, biri mesleğiyle, öbürü istemiyle, son ikisi de acılarıyla, düzeni bozulmuş dört beden, aynı durumun dört anlatılamaz yüzü. Tek başına insan bedeninin boyutları da yetersizdir. Maske ve yüksek tabanlı kunduralar, yüzü temeli öğelerinde silikleştiren ya da daha çok belli eden makyaj, abartan ya da basitleştiren giysi, bu evren, görünüş uğrunda her şeyi harcar. Yalnızca göz için yapılmıştır. Uyumsuz bir mucizeyle bilgiyi getiren de yine bedendir. Aygu'yu hiçbir zaman onun, onu oynayınca anladığım kadar iyi anlayamam. Ne kadar işitirsem işiteyim ancak görünce kavrarım onu. Uyumsuz kişinin tek düzeliği, o hem yabansı hem de dost, o biricik ve baş döndürücü görünüşü oyuncuya geçer. Bütün kahramanları içinde dolaştırır onu. Burada da bu Eda birliğini büyük tiyatro yapıtı sağlar. Oyuncu burada kendi kendisiyle çelişir. Aynı, yine de çok çeşitli, bir tek bedenle özetlemiş, özetlenmiş bunca ruh. Ama her şeye erişmek, her şeyi yaşamak isteyen bu birey, bu boşuna çaba, bu güçsüz inat, uyumsuz çelişkinin ta kendisidir. Hep kendisiyle çelişen onda birleşir yine de. Bedenle, dinsel varlığın birbirleriyle birleşip kaynaştıkları, ikincisinin başarısızlıklarından bıkıp en sadık dostuna yöneldiği yerdedir kanlarıyla yargıları alabildiğine birbirlerine karışan bunun içinde yazgı parmağının dilediği deliğinden ses çıkardığı flüt olmayan kişilere ne mutlu der Hamlet. Hmm. Kilise oyuncuda böyle bir çabayı nasıl suç saymazdı? Bu sanatta ruhların sapkın çoğalımını, coşkunlukların ölçüyü aşmasını, tek bir yazgıyı yaşamaya yanaşmayan, bütün aşırılıklara atılan bir varlığın sarsıcı savını yatsıyordu. Onları sürgün etmekle bütün öğrettiklerinin yatsınması olan şu şimdiki zaman tutkusunu ve şu proti sürgün etmiş oluyordu. Ölümsüzlük bir oyun değildir. Güldürüğü ona ye görecek kadar düşüncesiz bir varlık, kurtuluşu kaçırmıştır elinden. Her yerde ile her zaman arasında uzlaşma yoktur. Bu kadar küçük görülen bu mesleğin, öltüsüz bir tinsel anlaşmazlığa yol açması bundandır. Önemli olan ölümsüz yaşam değildir, ölümsüz canlılıktır der Nietzsche. Gerçekten de bütün dram bu seçimdedir. Adriane Lecovraur ölüm döşeğinde tövbe edip kutsal ekmeği yemek istedi. Ama mesleğinden dönmeye yanaşmadı. Böylece tövbenin kazancından oldu. Gerçekten de Tanrı'ya karşı derin tutkusunu seçmek değil de neydi bu? Ölüm döşeğindeki bu kadın sanatım diye adlandırdığı şeyi yoksamayı gözyaşları içinde yatsırken sahnede hiçbir zaman erişemediği bir büyüklük gösteriyordu. Bu onun en güzel, sürdürülmesi en güç rolü oldu. Gökyüzüyle önemsiz bir bağlılık arasında bir seçim yapmak, kendini ölümsüzlüğe yeğe görmek ya da tanrıda erimek. Çok eski bir trajediyadır bu. Bizim de yer almamız gereken bir trajedya. Zamanın oyuncuları aforoz edildiklerini biliyorlardı. Mesleğe girmek, Cehennemi seçmekti. Kilisede onları en kötü düşmanları olarak görüyordu. Kimi yazın adamları kızarlar. Nasıl olur da Molière'den son yardımlar esirgenir? Ama doğrudur bu. Hele sahnede ölen, tümüyle dağılmaya adanmış bir ömrü, boya altında bitiren kişi için her şeyi bağışlattıran Deha'dan söz edilir. Ama Deha hiçbir şeyi bağışlamaz. Üstelik de buna yanaşmadığı için... Bağışlamaz. O zaman oyuncu kendisini bekleyen cezayı biliyordu. Ama yaşamının kendisinin ayırdığı son ceza yanında böylesine bulanık tehditlerin ne anlamı olabilirdi? Önceden duyduğu, bütünüyle kabullendiği bir şeydi bu. Uyumsuz insan için olduğu gibi oyuncu için de erken bir ölüm düzeltilmez bir şeydir. Bu erken ölüm olmadıkça dolaşabileceği yüzler ve yüzyıllar toplamını hiçbir şey karşılayamaz. Ama ne olursa olsun ölmek söz konusudur. Çünkü oyuncu kuşkusuz her yerdedir. Ama zaman onu da sürükler ve etkisini gösterir. O zaman bir oyuncu yazgısının ne olduğunu duymak için birazcık im imge gücü yeter. Kişilerini Zaman içinde kurar, sıralar. Onları buyruğuna uydurmasını da zaman içinde öğrenir. Farklı yaşamları ne kadar çok yaşamışsa onlardan o kadar iyi ayrılır. Bir gün olur, sahnede ve dünyada ölmek gerekir. Yaşamış olduğu şey şimdi karşısındadır. Açıklıkla görür. Serüvenin iç parçalayıcı, geri doldurulmaz yanını görür. Bilir ve şimdi ölebilir. Kocamış oyuncuların sığınabilecekleri bakım yurtları da vardır. <Gülüyor> Feti. Hayır der Fatih. Eylemi sevmem için düşünmeyi unutmam gerekmiş olduğunu sanmayın. Tersine, inandığımı kusursuzca tanımlayabilirim. Çünkü... Ona güçle inanıyorum. Onu açık, kesin bir görüşle görüyorum. Bunu anlatamayacak kadar fazla biliyorum, diyenlerden sakını. Çünkü anlatmayı beceremiyorlarsa, bilmedikleri ya da tembellik yüzünden kabukta kaldıkları içindir. Fazla bir kanım yok öyle. İnsan bir yaşam sonunda bir tek gerçeği kesin olarak öğrenmekle yıllar geçirdiğini anlar. Ama bir, bir teki apaçıksa bir yaşam yönetmeye yeter. Bana gelince benim de birey üzerinde bir sözüm var söylenecek. Bundan sert bir biçimde hatta gerekirse uygun bir horgörüyle söz etmeliyim. insan söylediği şeylerden çok söylemedikleriyle insandır. Söylemeyeceğim şeyler var. Ama kesinlikle inanıyorum ki bireyi yargılamış olan bütün insanlar bizden çok daha az deneyle yapmışlardır bunu. Zeka, coşkunluk veren zeka, göstermesi gerekeni önceden sezmiştir belki de. Ama çağ yıkıntıları, kanıları açık gerçeklerle dolduruyor gözlerimizin önünü. Eski halklar, hatta daha yenileri, bizim makine çağımızdan önce yaşamış olanlar, toplumun ve bireyin erdemlerini teraziye koyabilir, hangisinin ötekine uyması gerektiğini araştırabilirlerdi. İlkin bu olanak vardı. İnsanın yüreğinde olan, yarattıkları dünyaya hizmet etmek mi, yoksa hizmet görmek için mi geldiklerini gösteren şu ısrarlı sapıtma neden, nedeniyle vardı. Vardı bu olanak. Çünkü toplumda, birey de bütün becerilerini göstermemişlerdi daha. Kanlı Felemenk savaşlarının ortasında doğmuş Hollanda, Hollanda ressamlarının başyapıtlarına hayran olan korkunç 30 yıl savaşlarının bağrında yetişmiş Siles ve gizemcilerinin dualarıyla coşan düşünürler gördük. Onların şaşkın gözlerinde ölümsüz değerler, çağdaş gürültülerin üzerinde yüzer. Ama o günden bugüne zaman ilerledi. Bugünün ressamları o esenlikten yoksun. Aslında yaratıcı için gerekli. Yani kuru bir yürekleri olsa bile hiçbir işe yaramıyor. Çünkü herkes silah altına alınmıştır. Ermiş bile. İşte belki de en derin biçimde duyduğum bu. <gülüyor> Siperlerde olgunlaşmadan ölen her biçimde benzetme olsun, dua olsun, demir altında ufalanan her çizgide ölümsüz bir yanını yitiriyor. Çağımdan ayrılamayacağımı bilincimde duyduğum için onunla kaynaşmaya karar verdim. Bireye sırf kendisini önemsiz ve alçalmış gördüğüm için bu kadar önem verişim bundan kazanılmış dava olmadığını bildiğim için, yitirilmiş davalardan hoşlanıyorum. Geçici yenmeler, yenmelerinde olduğu gibi, bozgununda da eşit olan tam bir tam bir ruh ister bu işler. Bu dünyanın yazgısına sorumlulukla bağlanan kimse için, uygarlıkların çarpışmasında bunalımlı bir şey vardır. Onda kendi kozumu oynamak isterken de bu bunalımı da Kendime mal ettim. Tarihle ölümsüz arasında tarihi seçtim. Çünkü kesinlikleri severim. Hiç değilse ondan kuşkum yok. Ve beni ezen bu gücü nasıl yatsıyabilirim? Bir gün gelir ya gözlemi ya eylemi seçmek gerekir. İnsan olmak derler bunun adına. Bu parçalanışlar korkunçtur ama gururlu bir yürek için iki şeyin ortası olamaz. Ya Tanrı var, ya zaman, ya bu haç, ya bu kılıç, ya bu çırpınmalarım. aşan daha yüksek bir anlamı vardır bu dünyanın ya da bu çırpınmalardan başka hiçbir şey gerçek değildir. Ya zaman ile yaşayıp onunla ölmek, ya da daha büyük bir yaşam için ondan çekilmek gerek. Uzlaşılabileceğini, hem yüz yıl içinde yaşayıp, hem de ölümsüze inanılabileceğini biliyor. Buna kabullenmek denir. Ama ben bu deyimden tiksiniyorum. Her şeyi istiyorum. Ya da hiçbir şeyi. Eylemi seçiyorum diye gözlem benim için bilinmedik bir ülkedir sanmayın. Ama bana her şeyi veremez. Ben de ölümsüzden yoksun kalınca zamanla birleşmek isterim. Defterimde ne özlem bulunsun istiyorum, ne acılık. Yalnız açık görmek istiyorum. Söylüyorum size, yarın silah altına alınacaksınız. Sizin için de benim için de bir kurtuluş bu. Birey hiçbir şey yapamaz. Yine de her şeyi yapabilir. Birçok güzel hazır bulunuş içinde neden onu bir yandan göklere çıkarırken bir yandan da ayaklar altına aldığımı anlıyorsunuz. Onu ufalayan dünya, kurtaran da ben. Ona bütün haklarını sağlıyorum. Hı. Hı. Fatihler eylemin aslında yararsız olduğunu bilirler. Bir tek eylem vardır yararlı olan. İnsanı ve yeryüzünü yeni baştan düzeltecek eylem. İnsanları hiçbir zaman yeni baştan düzeltemeyeceğim. Ama öyleymiş gibi yapmak gerek. Çünkü çarpışmanın yolu beni etle karşılaştırıyor. Alçalmış da olsa et benim tek kesinliğimdir. Yalnız onunla yaşayabilirim. Yaratık benim yurdumdur. İşte bunun için bu uyumsuz, bu bir yere götürmeyen çabayı seçtim. İşte bunun için çarpışmadan yanayım. Çağ da uyuyor buna. Söyledim. Şimdiye değin bir Fatih'in büyüklüğü coğrafyayla ilgiliydi. Ele geçirilen toprakların genişliğiyle ölçülüyordu. Sözlüklerin anlam değiştirmesi, artık yalnız yenen generali belirtmesi boşuna değil. Büyüklük karargah değiştirdi. Büyüklük karşı gelmedi, geleceksiz özveridi. Burada da bozgun zevkinin hiç mi hiç yeri yok. Yengi istenecek bir şey olurdu. Ama bir tek yengi vardır ve ölümsüzdür. Hiçbir zaman elde edemeyeceğimdir bu. İşte çarptığım, takılıp kaldığım nokta. Prometheus'un, çağdaş fatihlerin birincisinin devriminden başlamak üzere Tanrılara karşı her zaman bir devrim olur İnsanın kendi hazgısına karşı açtığı bir hak davasıdır bu Yoksulun davası bir bahaneden başka bir şey değildir Ama bu anlayışı ancak Tarihsel eyleminde kavrayabilirim Orada yetişirim ona Ondan hoşlanmadığımı sanmayın yine de ''Temel çelişki karşısında kendi insansal çelişkimi sürdürürüm, kendisini yatsıyanın ortasına yerleştiririm uyanıklığımı, kendisini ezen şeyi karşısında insanı yükseltiririm, o zaman özgürlüğüm, başkaldırışını ve tutkum bu gerilimde, bu açık görüşlülükte, bu ölçüsüz yinelemede el ele verir.'' ''Evet, insan kendinde başlayıp kendinde biter.'' Ötesi yoktur. Bir şey olmak istiyorsa bu yaşam içinde olur. Şimdi bunu fazlasıyla biliyorum. Fatihler bazı bazı yenmekten ve aşmaktan söz ederler. Ama hep kendini aşmaktır. Demek istedikleri. Bunun ne demek olduğunu iyi bilirsiniz. Her insan bazı anlarda kendini bir tanrının eşiti gibi duymuştur. Hiç değilse böyle söylerler bunu. Ama bu, bir anlık bir sürede, insanın tinsel varlığının şaşırtıcı büyüklüğünü duymuş olmasından gelir. Fatihler, kendilerini insanlar içinde sürekli olarak bu yüksekliklerde ve bu büyüklüğün tam bilinci içinde yaşayacak kadar güçlü bulan kimselerdir. Yalnız, bu bir aritmetik, artı ya da eksi sorunudur. Fatihler en fazlasını yapabilirler. Ama insanın isteyince yaptığından fazlasını yapamazlar. İşte bunun için insan deneyini hiç bırakmaz. Devrim ruhunun en yakın noktasına dalarlar. Sakatlanmış yaratığı bulurlar orada. Ama sevip hayran oldukları biricik değerlerle, yani insan ve sessizliğiyle de orada karşılaşırlar. Aynı zamanda hem yoksunlukları hem de zenginlikleridir bu. Onlar için bir tek lüks vardır. Bu da insan bağıntılarının lüksüdür. Bu hiç de sağlam olmayan evrende insanca olan ve yalnız insanca olan her şeyin daha yakıcı bir anlam kazandığını sezmemek elde değil mi? Elde mi? Gerilmiş yüzler, tehlikeye düşmüş kardeşlik, insanlar arasındaki alabildiğine güçlü, alabildiğine utangaç dostluk. Bunlar geçici olduklarına göre gerçek zenginliklerdir. Tinsel varlık güçlerini ve sınırlarını en iyi bunlar ortasında duyar. Yani etkenliğini. Kimileri dehadan söz ettiler. Ama deha pek bulanık. Ben aklı yiye tutarım. O zaman aklın çok güzel olabileceğini söylemek gerek. Bu çölü aydınlatır, ona boyun eğitirtir, tutsaklıklarını bilir, onları gösterir. Bu bedenle aynı zamanda ölecektir ama bunu bilmek işte onun özgürlüğü budur.